Alp Ulagay'la Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Evet bugün Alp yok. Birlikte yapıyoruz. Bugün avi yok. Avi yok. <gülüyor> Alper avi yok. Alper, Alper avi yok. Evet. evet e, Tabi basketbol şampiyonasını bir konuşmamızda çok büyük yarar var. Bitti ama. Röpeyde. geçen hafta bayrama denk geldi bizim cuma sohbetimiz pek evet. bahsedemedik Ende de heyecanlı şeydi yani cuma çeyrek final yarı final arası biraz da bir sportif değil hani genel ünlüyle 5 gün geçse de finalin üzerinden bakalım çünkü Türkiye'de çabuk unutulur yani final kim basket takımı mı final hatırlayamadım falan diyebilirler yani size Ertesi gün bir de daha önce 2001 Avrupa Şampiyonası'nda da olmuştu böyle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 tablolar oldu. Yani özellikle yarı final final maçlarında, sahanın kenarında e, paparazzi basının şeyleri, haber malzemesi kişileri hakeme e, küfrederken bile görüldüler. E, yabancı basında da çekmiş. Hatta bazılarını. Evet. <gülüyor> Böyle komik bir tablo oldu. E, hani sportif açıdan bakarsak <gülüyor> yani Türk spor tarihinin en büyük başarılarından biri bence. Sadece basketbols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 şey yaptı. Doğrusu beni etkiledi. Ya, turnuva öncesi benim tahminim herhalde Çeleksin'e işte zar zor geliriz. Orada eleniriz Türkiye diye düşünmüştüm ve mevcut federasyon yönetiminin koç Tanyiv için geçen 6 yılki bilançosu da iyi değildi benim gözümde doğrusu. Böyle hep, hep turnuvaların beli noktasında böyle bir yetersiz gibi gelen bir koç Herkes, herkese sürekli dedişen bir federasyon yönetimi. Güvenmiyordum doğrusu ama burada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 Hani tribünler bir kere pırıl pırıldı rahat oturuyorsunuz yönlendirmeler iyi ee, hani şeyden bir sıkıntı olabilir büfelerden e, hani çok kaliteli ürünler yoktu benim gördüğüm en azından Abdiplikçi kısmında. ama yeni yapılan Sinan spor salonunu görmedim ee, onun için çok da bir şey söylemem doğru olmaz ee, yani iyi bir turnuvayı her açıdan geride bıraktı Türkiye öyle düşünüyorum basketbol Federasyonu geçen önde aldı gelir gider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 yani Sal onlar elinde kalacak artılar. Evet salonlar da baya doluydu özellikle grup maçlarından sonra değil mi? Ee, şöyle aslında grup mesela İstanbul'da grup maçlarından daha doluydu Abdülpikçe Spor Salonu. Evet. Çünkü birçok ülkenin seyircisi nasıl grupta 5 maçı oynuyoruz garanti. O maçlara gelelim diye bilet almışlar rezervasyon yaptırılmışlar. Gruptan sonra eleme turlarında kimle oynayacağı belli olmadığı için ve hangi gün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 Maça gitme potansiyeli olan bazı kişiler de o akşam müziği tercih ettiler. Öyle bir akşam yani boş bir akşam oldu. Ee, yani yarı final final maçları tabii doluydu zaten Türkiye'nin maçının olduğu günler. Bilet bulmak zorlaştı. Bir de şey ortaya çıktı tabii. Hani bu basketbol sevaylarının bir kısmının aslında nasıl bedavacı olduğu. Dün herkes şey kovalıyor. Daveti var mı? Bilet var mı? Çok sayıda sponsor.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 şimdi işimizi yapamıyoruz dedi yani o kişiler konuştum bazı kişiler. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Komik bir durum. Yani Beleşçilik vaziyetleri. Ama e, peki bir de oyuna geçersek baya e, iyi bir yüksek seviyede bir basketbol oynadığı da söylenebilir Türkiye basketbol takımı. Yani şunu söylem lazım. E, Tanyivic daha önce 3 e, Avrupa Şampiyonası değil mi?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 Ee, aslında hani bu öncesinde gidebilecek sorunlar değil belki. Yani Türk basketbolunun genel sorunu e, yani yaratıcı kendi pozisyonunu yaratabilecek oyuncu eksikliği var Türkiye'nin. Yani Hider Türk onu dışarı çıkardığınız zaman hani bir iki adam geçip e, şutunu çekecek oyuncu e, çok az ersam belki oyuncu yok. Öyle bir oyuncu yok Türk milli takımında. Yani orada e, işte o iyi paslaşmaya e, donmadan kapılan toplara kalıyor iş.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 şeyle herhalde cep telefonu çekilmiş bir video internette kondu işte orada topu aldıktan sonra mı aldıktan önce mi taçmalı bir görüntü yani görüntüsü çok iyi değil ben de bir kere seyrettim. Ee, yani o, o pozisyonda varsa sırtlar haklı tabii ki şikayet etmekte ama genel olarak hani maçlarda Türkiye karıldı falan zaten yarı finale kadar öyle çekişmeli geçen bir maçı olmadı Türkiye'nin açıkçası pek. son iki maç yani hatta finalde Amerika lehine biraz tek taraflıydı. Bir yarı final maçı var çok çekişmeli geçen. Orada da hakikaten yani böyle Türkiye kayıran bir hakem var mıydı? İki tarafa da belki şeyler oldu. İki tarafında itiraz edebiliği pozisyonlar oldu. Burada benim bir tek en hoşuma gitmeyen Avrupa Basketbolu'nda yeni değil yani bu sene için değil. Yani 10 yıldır, 15 yıldır, 20 yıldır biraz böyle kaydolun üç ülke var. Yugoslavia. Yugoslavya. Şimdiki Sırbistan, İspanya ve Yunanistan? Evet. Bunlar iyi lobisi olan ülkeler, ee, hem kulüpler düzeyinde, milli takım düzeyinde. Yani Türkiye olan maçları bahsetmiyorum ben, yani daha önce çok bir basket seyircisini çiğden çıkaracak maçlar oynadılar. Herhalde 2005 Avrupa Şampiyonasıydı, bir İspanya-Hırvatistan maçını unutmam. Uzatma da 39 sayıttı galiba. İspanya-Hırvatlar artık zamanı şeyden çıktı, çiğden çıktılar. <gülüyor> ee, o yüzden yani bu üç ülke şikayet edince ben şey yapamıyorum.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 Çünkü siyaset olmasın diyorsak maçların hiçbirine bir devlet başkanının ya da başbakanın gelmesi lazım. Çünkü şey de oldu, çeyrek finale Sulawenya Cumhurbaşkanı geldi, yarı finale Sırbistan Cumhurbaşkanı geldi. Gelmelerinin birinin sebebi şu, takımlarının yenme ihtimali olduğunu düşünüyorlar ve orada puan toplayacaklar. Yani, bu, yani her yerinde böyle bir Türkiye için değil, şey hatırlayalım, Euro 2006 adaylık oylamasını UEFA'da, Nikola Sarkozyon'a girdi, herkesle el sıkıştı vesaire...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 şey var mıydı bilmiyorum ve hani bunlar kişisel kalacak şeyler aslında hani basketbol federasyonuna bu başarıdan dolayı bir e, katkı olsaydı gelecekte de kullanılabilecek bir kaynak olurdu hmm, hani çok kişiselleştirildi olay o ya bence yakışık kalmadı hani bu kadar şey önünde konuşulması hani giz yapılıp altılar da yine yakışık almalı. daha ama akıllı bir miktar olabilirdi o da işte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 ...hep hatırlanacaktır... ...en Hı. azından Türkiye'de... ...başka yerlerde olmasa bile. <gülüyor> <gülüyor> evet Peki, yani... ...Bakır Tekin'in büyük başarı olduğu için. Peki bir de başka bir şey de söyleyeceğim... ...bu çok kısa bir şeyle de... ...dinleyicilerimizin de... ...merak ettiği bir konu... Hı. ...bu... ...biz televizyonda olanlar pek göremedik ama... ...bu Pompon Kızlar hikayesinin... ...devamı nasıl geldi... ...bir yerde bir kapalı... kızları kapatıp bir gösteri yapıldı gibi bir şey de yansıdı haşamalı kızlar mı vardı ne vardı <gülüyor> ha, final maçında yani diğer maçlardaki gibi herhalde molalar devresi vesaire 6-7 kez çıktılar herhalde ee, iki, ikisinde e, böyle oryantal Hani e, şeyli nasıl diyemen yani, onu şal var mı demek lazım Böyle bir şeffaf şalvar gibi bir şey çıktı hakikaten, ama geri kalan da işte şort vesaire diğer maçlardaki mayalarıyla çıktılar. Yani öyle bir, evet, bir şey gösteri olmadı. boyunca şey değillerdi yani kapalı değillerdi. oryantalde işte diğer maçlarda da aslında birer kere oryantal yaptıklarını hatırlıyorum. O biraz işte Türk seyircisine hitap etmek için de olsa gerek. Ee, ve Fifa da ceza verdi biliyorsunuz. Ponpon kızları, kızların çıkmadığı maç için Türkiye basket Federasyonu FIBA'dan ceza yedi, para cezası. Evet, o da manasız bir şeydi zaten. <gülüyor> Peki son bir şey de o zaman bu Galatasaray'ın yeni inşa edilmekte olan Alo. stadyumunda. Alo? Ha, evet, aloha, evet. Ha, bu inşaattaki olay. Evet, işçilerin ölümüyle sonuçlanan çok trajik bir şey oldu orada. Ona da bir dakikayla girebilir miyiz?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 Bu stadyum spor tesis inşaatları e, çok şey olduğu zaman e, son dönemi 3 ay kaldı 2 ay kaldı yetiştirmemiz lazım. Zaman zaman şeyin işçilerin başına gelen durum sanıyorum Pekin'de olmuştu Pekin Olimpiyatları öncesinde. Evet. 1996 Atlanta'da hatırlıyorum ve hakikaten onlar şeyin isimsiz kahramanları. Yani, tesis yetiştirelim aman falan onlar ölür bir daha hatırlayın olur mu bilmiyorum. Burada bir fırsat var Kanat Atkaya Hürriyet çok güzel gündeme getirdi. Seyran Tepe isimlerini verin dedi.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 bimlemle tribünü, şu tribünü, bu tribünü bütün şirketlerin isimleri verilir. Hatta üst üste birkaç isim biner. O tribündeki bimlemle koltukları falan. Şimdi e, bu yeni stat'ta da aynı şey öyle. olacak tabii. Evet, evet. evet. e, Sporcular isimleri bile yani kulübün tane damga vurmuş sporcu bile ikinci plan atılacak. Ee, hani işçileri kim düşünür? Ben hakikaten şeydi, e, çok duyarlı bir yazıydı. Ee, belki onu günlerce tutmak lazım bir şekilde. Gökhan Yavuz berabir tek e, şey işte spor şeydi mi demek lazım artık, <gülüyor> bilmiyorum. Yani, yani ya da mı? endüstriyel spor şeyiydi. İşte evet. Endüstriyel stat yapmak uğruna yaşamlarını itirdiler. Geride de kalan aileleri var tabi. Onların yani çocukların herhalde e, Gökhan Bey'in çocukları var. Yani eğitim ile ilgili galiba Galse eğitim baksını devreye sokmaya çalışıyorlar. E, ben de buna burada değinmek istedim hakikaten. Bir çok çok teşekkürler Alp. Görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. İyi yayınlar. Alp Ulagaylı Spor.